Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Arafa günü akşamı olduğunda kalbinde kardal tanesi ağırlığında iman bulunan hiçbir kimse kalmaz ki mağfiret edilmiş olmasın. Denildi ki, ''Ya Resulallah, bu yalnız Arafat ehline mi mahsustur?'' buyurdu ki, ''Hayır.'' Belki bütün Müslümanlar içindir. Kul salih bir amel yapmaktayken, bir hastalık veya sefer hali kendisini bu amelden alıkoymuşsa, defterine yapamadığı o amel için sıhhatli veya mukim olduğu zamanda yaptığı salih ameli gibi sevap yazılır. Cuma günü olduğunda, sizden birisi başını yıkar, gusleder. Mescide erkenden gider, yakın oturur, hutbeyi dinler ve sükut ederse, o kimsenin attığı her bir adım için kendisine bir senelik oruç ve bir senelik namaz sevabı vardır. Perşembe günü olunca Allah Ta'ala meleklerini beraberinde gümüşten sayfeler ve altından kalemler olduğu halde gönderir. Onlar perşembe günü ve cuma gecesi bana salatı çok getiren insanları kaydederler. Siz bir yazı yazdığınızda Bismillahirrahmanirrahim'i belirtmeyi güzelce yapın. Bu takdirde hacetleriniz kolay yerine gelir. Ve onda aziz ve celil olan Rahman'ın rızası olur. Bir kulun günahları çok olup da onlara keffaret olacak amelleri de yoksa, Allah o kulunu öyle bir hüzünle müptela kılar ki günahlarına kefaret olsun. Günahların çok olduğunda gözyaşı dök. Böyle yaparsan günahların, şiddetli bir rüzgarın ağaç yapraklarını dökmesi gibi dökülür. Bir kimse, yemek yediği kabı yalayarak güzelce sünnetlerse, o kap onun için mağfiret talebinde bulunur ve şöyle der, Ey Allah'ım, bu kimse beni şeytandan kurtardığı gibi, sen de onu ateşten kurtar. Sizden biri öldüğünde, muhakkak ki onun kıyameti kopmuş demektir. Öyleyse, Allah Teala'ya, onu görüyormuşsunuz gibi ibadet edin ve her vakit ona istiğfarda bulunun. Hamili Kur'an öldüğünde, Allah Teala Arza onun etini yememesini vahyeder. Arz ise şöyle der: İlahi, senin kelamın onun içinde iken ben onun etini nasıl yerim? Kul üç gün hasta yatınca annesinin onu doğurduğu gün gibi günahından arınmış olur. Rahmet mescit ehline indiği zaman imanla başlar. Sonra sağ tarafa geçer. Sonra da diğer saflara yönelir. Sizden biri mal ve yaratılış itibarıyla kendinden üstün bir kimseyi gördüğünde kendinden daha aşağı olana baksın. Bir Müslüman Yahudi veya Nasrani cenazesi yanınızdan geçtiği zaman onun için ayağa kalkınız. Zira biz sadece cenaze için değil onunla beraber bulunan melekler için de kalkmış oluruz bir baba veya anne evladına hoşnutluk ifade eden bir bakışla baksa onun bu bakışı o evlat için bir insan azat etmiş olmasına denk olur denildi ki ya Resulullah 360 defa baksa da mı buyurdu ki Allahu ekber Allah bundan fazlasına da kadirdir. Yanını yatağa koyduğunda Fatiha ve ihlas okursan ölümden başka her şeyden emin olursun. Büyük bir afet vuku bulduğunda veya zulmetli rüzgarlar estiğinde size tekbir tavsiye ederim. Zira o gürültüyü ve zulmeti giderir. Bir cemaat içinde bulunurken bir kimse hakkında gıybet edildiğini görürsen, o kimse için yardımcı ol. Ve cemaatı da ondan men etmeye çalış veya oradan kalk git. Kız çocuğu doğduğu zaman, Allah onun üzerine bereketi yağdıran bir melek gönderir. Ve o melek şöyle der. Aciz bir kul, zayıftan doğdu. Ona yardım edenler, kıyamete kadar ...yardım görücüdürler. Erkek çocuk doğduğunda Allah Teala ona da... ...semadan bir melek gönderir ki... ...o çocuğun iki gözü arasından öper ve der ki... ...Allah sana selam gönderdi. Sizden biri kardeşine veli olduğu zaman... ...onun kefenini güzel yapsın. Çünkü ölüler kefenleri içinde bas olunurlar. Ve yine kefenleri içinde birbirlerini ziyaret ederler. Namazında ölümü hatırla. Zira insan namazında ölümü hatırlarsa, namazı ihsan ile kılmaya çalışır. Ve bundan sonra namaz kılmayacağını zanneden bir kimsenin namaz kılması gibi kılar. Ve bir de sana sonradan kendisinden özür beyan edilecek her işten sakınmanı tavsiye ederim. Arşın taşıyıcılarından bir melekten bahsetmem için bana izin verildi ki onun ayakları arzın en aşağı tabakasındadır. Başında ise arş vardır. Kulağının yumuşağı ile omuzu arasında kuş uçuşu ile 700 yıllık mesafe vardır. Bu melek devamlı olarak Sübhaneke diyerek tesbih eder. Ya Rabbi derdi gider, ey insanların Rabbi şifa ver, sen şafiisin. Senin şifandan başka şifa yoktur, öyle bir şifa ver ki geride hiçbir hastalık bırakmasın. Yemeğinizi Allah'ın zikri ile ve namazla eretin. yemek üzerine uymayın yoksa kalpleriniz katılaşır. Ne düşünürsün? ''Senin annenin birisine bir borcu olsa, onun yerine o borcu öder misin?'' Dedi ki, ''Evet.'' Buyurdu ki, ''Allah'a olan borcun ödenmesi daha evladır.'' Abdullah ibn Abbas'ın, ''Ya Resulallah, annem öldü, üzerinde bir aylık oruç borcu vardır.'' demesi üzerine yukarıdaki hadis varir oldu. ''Ne zannedersiniz?'' Sizden birisinin evinin önünden bir nehir aksa da o kimse orada her gün beş defa yıkansa o kimsenin üzerinde kirden bir şey kalır mı? Dediler ki hayır hiçbir şey kalmaz. Buyurdu ki muhakkak ki namazda suyun kirleri gidermesi gibi günahları giderir. Ribaların en şiddetlisi Müslim kardeşinin ırzı hususunda. Şeref hepsi dahil. İnsanın haksız olarak onu tahkir etmesidir. Riba'nın en şiddetlisi ırz hakkında söz söylemek. Bunların en şiddetlisi de hicivdir. Filanca filanca hakkında şöyle demiş dese o da onlardandır. Dört şey. Her kim de bulunursa halis münafık olur. Bir kimsede bunlardan birisi varsa, onda da nifaktan bir huy vardır. Bunu terk etmeden mümin kamil olamaz. Konuşurken yalan söyler. Vaadinden hulf eder. Ahdinde durmaz. Muhasama ettiğinde haktan batıla meyleder. Dört şey sende olursa, dünyadan fevt olan, elde edemediğin, kaçırdığın şeylerden dolayı üzülme. Doğru sözlü olmak, vaadinde durmak, hüsnü ahlak, güzel ahlak sahibi olmak. Yemek içmekte israftan kaçıp, helal lokma yemek. Dört şeyle oruç iyi tutulur. İftarı su ile açma, sahurda yemek yeme, gündüz uykusu ve güzel koku. Dört dua reddolmaz, hacının duası, evine dönünceye kadar. Gazi'nin duası, evine dönünceye kadar. Hastanın duası, iyi oluncaya kadar. Kardeşin kardeşe, arkadan yaptığı dua. Dört şey, dört şeyden doymaz. Göz bakmaya, arz yağmura, dişi erkeğe, alim ilme. Dört şey arş-ı azam altındaki hazineden inzal edildi. Fatiha, Ayet-el-Kürsi, Âmenel Resûlü, İnna a'tayna. Dört şey kimde bulunursa, Allah onun vücudunu cehenneme haram eder. Ve dünyada onu şeytandan ve nefsinden korur. Nefsi bir şeye heves ettiği halde nefse hakim olur. Yaptırmaz. Nefsi bir şeyden tiksindiği halde onu yaptırır. Nefsin şehvet ve gadabına hakim olur. Dört şeyde kimde bulunursa Allah onu rahmetine gark eder ve cennetine kor. Bir miskini barındırmak, zayıf birine acımak, köleye rıfk ile muamele etmek, anne ve babasına infak etmek. i̇bn Abbas anlatıyor... Sabit i̇bn Kaiz, Kays, İbn-i radıyallahu anh'ın hanımı, Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselama gelerek, ben sabiti ahlak ve diyanetinden dolayı itab etmiyorum. Ancak İslam'da küfre düşmekten korkuyorum. Bu sözüyle nefret ettiğini söylemek istedi. Dedi, Resulullah aleyhissalatü vesselam. Mehir olarak aldığın Bahçesini iade eder misin diye sordu. Kadın evet deyince sabite. Bahçeyi al ve onu boşa dedi. Nafi Safiye radıyallahu anhanın bir azatlısından rivayet etmiştir. Safiye kendine ait ne varsa hepsini vermek karşılığında kocasından ayrılmıştır da İbni Ömer bunu yadırgamamıştır. Ebu Said anlatıyor. Resulullah minbere oturdu. Biz de etrafında yerlerimizi aldık. Buyurdular ki, Sizin için korktuğum şeylerden biri, Dünyanın süs ve güzelliklerinin sizlere açılmasıdır. Bir adam araya girerek söze karıştı ve, Yani, Nail olacağımız hayır, Şer mi getirecek? Dedi. Resulullah bu soru üzerine süküt etti. Adama, sana ne oluyor da Resulullah'ın sözünü kesip onunla konuşmaya kalkıyorsun? O sana konuşmuyor ki diye paylayanlar oldu. Gördük ki kendisine vahiy gelmekte. Derken vahiy hali açılmış. Yüzündeki terleri silmekteydi. Şu soru soran nerede diye söze başladı. Ve sanki adamı sorusu sebebiyle takdir ediyor gibiydi sözlerine şöyle devam etti. Muhakkak ki hayır şer getirmez. Ancak derenin hadiste geçen rebî kelimesi, bahar ve dere manalarına gelir. Her iki manada burada uygundur. Bitirdikleri arasında ya çatlatarak öldüren ya da ölüme yaklaştıran bitki de var. Yalnız yeşil ot yiyen hayvanlar müstesna. Zira bunlar Yayıp böyürleri şişince güneşe karşı dururlar. Geviş getirirler, akıtırlar ve rahatça def-i hacet yaparlar. Sonra tekrar dönüp yayılırlar. Şüphesiz ki bu mal hoştur, tatlıdır. Ondan fakire, yetime ve yolcuya veren bu malın Müslüman sahibi en iyi insandır. Bunu hak etmeden alan, yediği halde doymayan kimse gibidir omal kıyamet günü aleyhinde şahitlik yapacaktır. Yine Ebu Said anlatıyor. Resulullah buyurduna ki dünya tatlı da hoştur. Allah sizi ona varis kılacak ve nasıl hareket edeceğinize bakacaktır. Öyleyse dünyadan sakının. Kadından da sakının. Zira Beni İsrail'in ilk fitnesi kadın yüzünden çıkmıştır. Müslimin bir rivayetinde kendinden sonra erkeklere kadından daha zararlı bir fitne bırakmadım buyurulmuştur. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, dünya mel'undur. İçindekiler de mel'undur. Ancak zikrullah ve zikrullaha yardımcı olanlarla alim veya müteallim Harici.